1141 numaralı konu Hazreti Peygamber'in namaz gözümün nurudur buyurması evet Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur Dünya nimetleri içerisinde bana güzel koku ve kadın sevdirilmiştir namaz ise gözümün nuru kılınmıştır Cebrail A.S. Hazreti Peygambere şunları söylemiştir Namaz sana sevdirilmiştir o halde ondan dilediğini alabilirsin